kemal merzebete gerçekleştirmek. Diyor ki, bunun en üst derecesi, kişinin nefes alıp vermesi, bütün fiilleri ve bütün sözlerinin Yüce Allah Azze ve hoş hoşnutluğunu katlederek yapmasıdır. Uluhiyet tevhidinde zirve. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mümin kardeşinin yüzüne gülümselen sadakadır buyuruyor. Uluhiyet tevhidinin zirvesini yakalamış kişiler gülümserken bir art niyetleri vardır. Sizin yüzünüze gülümserler Ama ama Gülümsemenin arkasında Allah subhanahu wa ta'ala'nın hoşnutluğunu ve sadakat cevabını katletenir. Bu hadisi gözlerinin önüne getirir. İmanen ve ihtisaben yani bu mükafatı elde etmek ümidiyle size gülümseller. Bu tevhidin zirvesidir. Bu tevhidin zirvesini yakalayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün kızması ve sevmesi ve buğzu, nefreti, dostluğu, düşmanlığı ne için olmuştur? Allah subhanahu ve taala için. İşte bu iman kurtlarının en sağlamıdır. İman mertebelerinin en üstünüdür. Nitekim yanılmıyorsam Ebu Davud da geçiyor bu hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaklaşık olarak buyuruyor ki her kimin vermesi Allah için, vermemesi Allah için, kızması Allah için ve sevmesi Allah için olursa imanını tamamlamıştır. Yani imanın bütün şubelerini kendi toplamıştır Adet İmanını tamama, itmama eldirmiştir üst seviyedir çünkü vermesi Allah için, vermemesi ala koyması Allah için, dostluğu Allah için, düşmanlığı Allah için. Bu noktada kendi kendimizi şöyle bir şeye yatırmamız lazım. Ameliyat şeyi mi diyelim? Ameliyat masasına yatırmamız. Lazım. Kardeşlerim, riya peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu ümmet hakkında korktuğu şeydir. Riya, ihlasın zıttı, amelleri berbat eden, kişinin ahiretini harap eden şeydir. Riya, uluhiyet tevhidinin zıt, zıtlarından birisidir. Uluhiyet tevhidini zedeleyen, zayıflatan, kişinin tevhidini sakatlayan şeylerden bir tanesidir. İhlas ise, niyette ihlas, ihlas kelimesi mutlak olarak kullanıldığı zaman, küfür ve şirkten temizlenmek de ihlastır. Küfür ve şirkten temizlenen ihlas eylidir. Takava kelimesi mutlak olarak kullanıldığı zaman, Küfür ve şirkten uzaklaşanlar mı? Kimdir muttakiler? Küfürü ve şirki terk edenler. Böylece kendilerini cehennem azabından koruyanlar. Fakat bizim burada ihlas kelimesiyle kastettiğimiz niyetin ihlas üzeri olması. Yani riyadan <gülüyor> ve sümadan yani desinler ve görsünler kaygısından uzaklaşmış halis katışıksız Allah için olan niyet. Peki bunun testini nasıl yapacağız? Bende riya var mı? ihlası gerçekleştirenlerden miyim? Bunun testini nasıl yapacağım? Testi çok zor değil. <gülüyor> Bir. Yalnız başına kaldığı zaman tenhazeniz diyor buna. Yüce Allah azı hocam ibadeti terk eden İnsanların arasına girince onlarla birlikte olup allah Teala'ya ibadet edenler. Yalnız başına kaldığı zaman ikindi namazını akşam namazını terk ediyor. İnsanların arasına